yüzlerce ayette elinizdeki broşurda göreceksiniz sadece Musa aleyhisselamın hayatında bir günlük olaya tekabül eden sihirbazlarla ilgili olay elliden fazla ayette zikrediliyor durup kardeşler tefekkür kitabı olan Kur'an'ın üzerinde biraz yorulmamız gerekiyor Ümmeti Muhammed'in işine Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğulları ile işine sihirbazlarla işine Firavun'la Haman'la Karun'la işine işi şu Ateşin nasıl yaktığını bilmeyen Soğuğu anlayamaz. Kışın şümeyen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 3 gün Musa Aleyhisselam Harun Aleyhisselam'ı peygamber olarak Vekil bıraktığı halde 3 gün içlerinden ayrıldı Allah'a ibadet eden insanlar inekperest oldular 3 günde Samiri denen bir açık göz 3 günde din icat etti Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Refik-i yükseldi Sallantılar oldu Dinden dönenler oldu Muhammed öldü kurtulduk diyenler oldu 3 günde Ebu Bekir toparladı her şeyi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 bir saat peygamber görmemiş, iman nedir bilmiyor, ibadet nedir bilmiyor. Tevrat görmemiş, Zebur görmemiş, hiçbir şey görmemiş bu insanlar. Kur'an'dan görüyoruz ki 4 ayrı surede Allah Teala onları anlatıyor. 4 ayrı surede çıkıyorlar Firavun'un önüne diyorlar ki Firavun şimdi sizi parça parça edeceğim diyor. Cevap: "Kâlû lâ dâr." Hiçbir zararı yok yapabilirsin. Diyor. İnna ilâ rabbinâ min kalibun.